Ağzı belli Allah'tan Şeytan Rjeem. İsmi Allah'ı Rahman Rjeem. Ve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 biz Rabbimizin bizi salihler topluluğuna katmasını umarken neden Allah'a ve bize gelen gerçeğe inanmayalım? فَأَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِيمٍ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ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 İnkar edenlere ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Ya eyyuhallezine amenû la tuharrimû tayyibâti mâ ehallallâhu lekum ve la te'tedû inallâhe la yuhibbul mu'tedîn.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 Allah'ın size verdiği rızıklardan helal ve temiz olarak yiyin ve kendisine inandığınız Allah'tan korkun. La yu'ahizukum Allahu bil law fi eymanikum ve yu'ahizukum bima aqadtumul eyman. fekaffaratu إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تقعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم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 nem el ay içki kumar putlar fal ve şans okları, ancak şeytanın işlerinden olan birer pisliktir. Bunlardan kaçanın ki kurtuluşa eresiniz. İnne ma yuridu şeytanu en yuqia beynekumul adavete vel begdaa fil khamri vel meysiri ve yasuddakum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 أيها الذين آمنوا لا بل أنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب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 ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل من النعم فجزاءه مثل ما قتل منا نعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة بالغ الكعبة أو كفرت قعام مساكين أو عدل ذلك صيام الليد قو أمره عاف الله عما سلف وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهِ وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ ذُنْتِقَامُ Ey iman edenler! Siz ihramlıyken av hayvanını öldürmeyin. Sizden kim onu bilerek öldürürse, kendisine evcil hayvanlardan öldürdüğünün denge olacak bir ceza vardır. Bunu Kabe'ye ulaşacak bir kurban olmak üzere, içinizden iki adil kişi takdir edip yükme bağlar. Yahut bir kefaret vardır ki, o ölçüde yoksulları doyurmak veya onun denge olacak kadar oruç tutmaktır. Bu, yaptığı işin cezasının ağırlığını tatması içindir. Allah geçmiştekileri affetmiştir. Kim tekrar yaparsa, Allah ondan intikamını alır. Allah çok güçlüdür, intikam alıcıdır. Tuhille saydul behri ve ta'amuhu meta'an Hem sizin hem de yolcuların istifadesi için deniz avı yapmak ve onu yemek size helal kalındı. Kara avı ise ihramla bulunduğunuz sürece size haram kılındı. Huzurunda toplanacağınızı Allah'tan korkun. J'al Allahu'l beytel B'ayt al Harama'liyam al N'as ve al Sh'ehr <gülüyor> al Haram vel al Hadiy ve Zalik li ta'lemu.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 çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. maal Vallahu ya'lemu <gülüyor> ve Peygambere düşen sadece tebliğ etmektir. Allah sizin açıkladıklarınızı da içinizde gizlediklerinizi de bilir. Kul al albab Ey Muhammed deki haramların çokluğu hoşuna gitse bile haramla helal bir olmaz Ey akıl sahipleri Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz. Ya eyhallazina amenu la tesalu an esya in tubdelakum tesuukum in tubdelakum tesuukum ve in tesalu anha hina yunzelu'l-Kur'an tubdelakum afa Allahu anha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 ما جعل الله من بخيره ولا سائبه ولا وصيله ولا حام ولا وصيله ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون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 Ya ay yehal ladin amanu alaykom amfusukum la yzrukum mu zll ehtedey tum ila Allah marjgukum jamiya feynabukum bma kum tgamalun ey iman edenler siz kendinize bakın.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 إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية ذوا عدل منكم أو آخرين من غيركم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت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 آئثما فآخرين يقومان مقامهما فآخرين يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فيقسمان بِاللَّهِ لشهاداتنا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 Size ne cevap verildi diyeceği gün onlar bizim hiçbir bilgimiz yoktur gizlilikleri en iyi şekilde bilen ancak sensin derler. İzd qal Allahu yāi s b n m r <gülüyor> y m z k n m ti aleyk wa a l a wal d t k i z a y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 وإذ كفّت بني إسرائيل عنك إذ جئته بالبينات إذ جئته بالبينات فقال الذين كفّوا منهم إن هذا إلا سحر مبين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 اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّنَ يَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ اَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَا اِذَتَمْ مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ O zaman havariler, ey Meryem oğlu İsa, ''Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi?'' demişlerdi. O da ''Eğer inanıyorsanız Allah'tan korkun.'' demişti. ''Qalû nuridu en ne'kule minhâ ve taqame inne kulûbuna ve ne'leme en kada sadakatena ve ne'leme en kada sadakatena ve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 ben onu alemlerden hiç kimseye yapmayacağım bir azapla cezalandırırım. Ve İzzuallahu ya Aisab bin Maryam, "Ael, tqltlin nasıtxiduni ve ummiy ilaheini min dunillah." وَلا سُبْحَانَكَ كَمَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا في نفسك إنك أنت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 Gizlilikleri en iyi şekilde bilen ancak sensin. Ma qultu lehum illa ma emartani bihi. A'budu Allah'a Rabbimi ve Rabbekum ve kuntu aleyhim şehîden ma dumtu fihim.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 işte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Lillahil kul semavati vel ve ma ala kulli şeyin Göklerin, yerin ve onların içinde bulunanların hükümranlığı Allah'ındır. Onun her şeye gücü yeter.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 Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi'l-lezî halak's-semâvâti ve'l-ard ve ce'ale'z-zulmâti ve'n-nûr. Sümme'l-lezîne keferû bi-rabbihim ya'dilûn. Hamdolsun o Allah ki gökleri ve yeri yarattı karandıkları ve aydınlığı var etti yine de kafirler rablerine başkalarını denk tutuyorlar mullezî halakakum min tînin sümme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 فَقَدَ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ Gerçek kendilerine gelince onu yalan saydılar. Ama alaya aldıkları şeyin haberleri yakında onlara gelecektir. ألم يروكم أهلنا من قبلهم من قرن مكنناهم في الأرض ما لم نمكّل لكم وأرسلنا السماء, وأرسلنا السماء عليهم؟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 Ey Muhammed! Senden önce de nice peygamberlerle alay edilmiştir. Fakat onlardan alay edenleri alaya aldıkları şey mahvetti. Kul siru fil ardı thum menburu Sen yeryüzünde dolaşında yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün Kulli memma vel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 O her şeyi işitir ve bilir. "Qul a'wir Allah attahdu waliyan fa attir al-samaوات والارض وهو يطعم ولا يطعم. Qul inni umirtu an aqun awwal man aslam wa la taqoun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 de ki ben Rabbime isyan edersem büyük bir günün azabından korkarım. anhu rahime ve zalika'l mubin. Her kim o günde azaptan geri çevrilirse Allah ona rahmet etmiş olur. Bu apaçık bir kurtuluştur.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 onu da kimse engelleyemez. Onun her şeye gücü yeter. Ve huvel kahir favka ibadihi ve huvel hakimul habir. O kullarının üstünde kahredici bir güce sahiptir. O hüküm ve hikmet sahibidir ve her şeyden haberdardır. Kul eyyü şeyin ekber şehaadeh.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 enfusuhum <gülüyor> fehum Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler Muhammed'i kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar fakat kendilerini zarara sokanlar iman etmezler. Ve men adlame mimmen iftara ala Allahi kadiban au kadzeba bi İnnehu la yuflihuz Allah'a yalan yere iftira eden veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir Zalimlerse kurtuluşa eremezler Ve yevme nahşuruhum cem'an thumma naqulu lillezina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 ثُمَّ لَمْ تَكُمْ فِتْنَةُهُمْ اِلَّا اَنْ قَالُوا Sonra onlar, Rabbimiz olan Allah'a and olsun ki biz ortak koşanlar değildik, demekten başka çare bulamazlar. اُنْضُرْ كَيْفَ كَذَبُوا ala Enfusihim Ve dalle anhum Ma kanu Yefterun Bak kendilerine karşı Nasıl yalan söylediler Ve uydurdukları putlar da onlardan uzaklaşıp gitti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 İdece U kayyuce dilu ne Onlardan seni dinleyenler de vardır.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 اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا Ateşin kenarında durduruldukları zaman onların keşke dünyaya döndürülseydik, Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve müminlerden olsaydık dediklerini bir görsen Bal ma min Hayır, daha önce gizledikleri onlara göründü. Geri döndürülseler bile yine kendilerine yasaklanan şeyleri yapmaya dönerlerdi. Çünkü onlar yalancılardır ve onlar dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur biz tekrar diriltilecek değiliz demişlerdi ve law tara iza rabbihim qala alaysa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 ضَاعَ خَاسِرًا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا يزرون؟ Allah'a kavuşacaklarını yalanlayanlar gerçekten zarara uğradılar. Nihayet kıyamet saati kendilerine ansızın gelince günahlarının sırtlarına yüklenerek. Dünyada işlediğimiz günahlardan dolayı yazıklar olsun bize derler. Bakın, yüklendikleri günah ne kötüdür. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَعِبٌ وَلَهُونَ وَلَا الدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 Senden önce de nice peygamberler yalanlanmıştı. Kendilerine yardımımız gelinceye kadar yalanlanmaya ve incetilmeye sabrettiler. Allah'ın kelimelerini değiştirecek kimse yoktur. Andolsun ki sana peygamberlerin haberlerinden bir kısmı geldi. Ve in...